Gönül Sadası'ndan hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz kıymetli hocam Saadettin Ökten ve değerli dostumuz Hikmet Yavuz'la bir programla daha karşınızdayız. Ee, hocam biz buraya hazırlıksız çıkıyoruz. Evet. Bu programın lezzetini de bu doğaçlama üslup oluşturuyor. Ama hazırlık içinde hazırlık var burada yani. Şimdi biraz bir ara verdik. Bu arada Hikmet Yavuz Bey çok hoş şeylerden bahsetti yani. Evet. Bir, ruh ve beden ruh ve bedeni konuşalım bu, bu akşam inşallah ee, Hikmet az önce biz sohbet ederken program öncesinde evet, ruh evet. ve bedene dair değişik mülahazalar dile getirdi buyurun Hikmet Yavuz Bey bu bir türlü üzerimizden sakıt olmayan ikilikten bahsediyorduk i̇şte, tenzih ve teşbih diyebilirsiniz son kertte de ruhumuz ve bedenimiz arasında sürekli gidip geliyoruz. Hangisine hizmet etmek durumundayız? Standart durumumuzda bedenimizin hükmü ağır basıyor. Gündelik ihtiyaçlar, dünya telaşları, çocuklar vesaire bizi bir şekilde dünyevi olana mahkum ediyor ve ancak belirli bir bilgiyi çağırarak tekrar ruhumuzun gereğini yapmaya çalışıyoruz. Beş vakit namazımız gibi. Yani zamanımızı Allaha, ...Allah'ın zamanını uydurmaya çalışıyoruz. Bedenimizi... ...ruhumuzun gereklerini... ...ihtiyaçları doğrultusunda yönetmeye çalışıyoruz. Bu, bu, bu hep bir bilgiyi çağırmak... ...normal akışın tersinde bir iş yapmakla ilgili sanki. Ta ki herhalde kritik seviyeye gelene kadar. Ama bizim doğuştan bir kazandığımız yaşamsal tecrübe... ...zaten maddi varlığımızın... ...devamlılığı ve bunun daha iyi ve konfor altında yaşaması için... ...gücü, parayı, maddeyi değil mi... ...bir araya getirerek, toparlayarak... ...tasarruf etme becerisini öğrenme genellikle. Bu modernist görüş bu. Aynen böyle, aynen böyle. Yalnız Ama... siz çok böyle... ...kompakt konuşuyorsunuz. Şimdi biz ikimiz de... ...biraz mevzu, mevzu açıyoruz yani. Siz böyle çok girift... ...ben yani e, eskiden misina... ...el oltası kullandı o bazen dolaşır... Biraz açalım bu mevzuyu yani mesela bir kritik seviyeden bahsettiniz evet. o çok mühim bir şey evet. ee, dünyadan bahsettiniz biraz ruhtan bahsettiniz yani mesela e, dünya dünyevi hazları biliyoruz da şu ruhi hazları biraz biraz açıklayın yani ne oluyor da biz ruhi hazla doğru bir neil içinde bulunuyoruz aradaki dengeyi nasıl sağlıyoruz çünkü bu kayıttan önceki özel sohbette çok hoş akıyor da hadese. Evet. Şimdi biraz açalım bu konuları böyle çok inşallah istifa kompirme şeklinde olmasın yani. Estağfurullah, Kemal de hep sürekli eleştirir beni bu konuda. Siz siz daha iyi bilirsiniz. Yani yo, yo, buyurun, detayları buyur. siz lütfen. Yo, yo, şey buyurun buyurun sizi dinliye. Aslında maddi olan kolay. Maddi hayattaki zevkleri deneyimlemek çok kolay. Çünkü Susuz kalıyorsunuz, su içiyorsunuz ve susuzluk hissiniz çok hızlı gidiyor. Yani aynı şekilde açlık vesaire. Ama bu manevi alemdeki alışveriş ve o alışverişten aldığınız şey biraz daha sabrı gerektiren, biraz daha emekle öğrenebildiğiniz bir takım lezzetler diye düşünüyorum. Evet. Yani çok basit bir eseri anlayıp beğenmekle daha kompleks bir eseri anlayıp nüfuz edip neredeyse bitiremeyen değil mi? Bitirmediğiniz bir zevki her bir baktığınızda ya da dinlediğinizde Bu çok e, meyin bir şey ama Çok güzel bir şeydir Bu çok meyin bir şey Manaya ait e, zevkler ve keyifler de böyle Bitmiyor, bitmiyor bitmiyor evet, bitmiyor, evet. bitmiyor Bitmiyor, bitmiyor Yani oradaki e, bir de galiba şöyle bir şey var manaya ait o yani ruhumuzun aldığı lezzetin herkes için belirlenmiş bir standartı yok anladığım kadarıyla. Yani. İki, iki mühim husus çıktı. Bir bitme işi hı hı. bir de standartın olmayışı. Bu işte ruhun ölümsüzlüğünü bize Göz göster güzel. gösteriyor. Beden ölüyor çünkü bedensel zevkler bir süre sonra nihayete eriyor. Gençken aldığınız hazı bir süre sonra almıyorsunuz. Meşhur zevklerden bahsediyorum. <gülüyor> Mesela bir yemek zevki. Bir süre sonra gençken yediğiniz o lezzeti bulamıyorsunuz. Hatta daha sonra o yemek size dokunmaya başlıyor. Ondan uzak kalıyorsunuz. Ama sevmek, muhabbet etmek, ya. huzur bulmak o zevkler hala devam ediyor. Neden? Çünkü ruh ihtiyarlamıyor. Ruhun e, ölümsüzlüğü ya, oradan tabii. çıkıyor. Eyvallah. Eyvallah. Hocam ben e, birkaç e, bu duyduklarım e, nispetinde birkaç e, saptama diyeceğim de o kelimeyi de sevmiyorum. Tespitte bulunayım. <gülüyor> Tespitte buyursanız. <bunu. zaten. gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. E, manevi haz bana şey gibi geliyor. Ruhun ebediyete temas ettiği anlarda yani kendini büyük bir sonsuzun bir parçası olarak algıladığı zamanlar biz manevi haz yaşıyoruz. Yani varlığım benimle mukayyet değil. Evet bedenim çürüyecek, ölecek ama ruhum sonsuza kadar kalacak ve akıp daha büyük bir bütünün parçası olacak. Zaten daha büyük bir bütünün parçasıyım. Ee, ancak oraya akmakla anlam bulacak bir hayatı şimdi o istirak anında, o vecd anında yeniden tecrübe ediyorum. Bir tür ruhun ölümsüzlüğünü yeniden tattığı andır hocam bana göre manevi has. Çok yani bunu bir ibadet sırasında bir zikr sırasında Allah'ı andığınız de. her anda onunla doğrudan konuşabildiğiniz her anda tecrübe edebilirsiniz. Çok. Doğurgan an diyor bir yazar. Hmm. Ebediyetin vakte dokunduğu an diyor. Doğurgan an. Yani insan ruhunda... ...zannettiğinden çok daha fazlasının saklı olduğunu hissediyor. Evet, Eyvallah. evet. Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmaz. Sığmaz. Ee, güzellikten ve sonsuzluktan ödünç aldığımız her bir an... ...manevi hazzı yaşadığımız anlar diye düşünüyorum. İşte hayatımız burayla, bu sınırlı dünyayla, bu fani alemle sınırlı değil... E, varlıklarımız çok çok daha büyük anlamlı bir bütünün bir parçası bunu his, hissetmek kadar insana itminan verecek başka bir şey ben düşünemiyorum. Yok. Evet. Yani. maddi hazlar bununla yok, asla yok. yarışamaz sınırlı evet. e, belli ve e, tatmin edici yani maddi haz soğukta sıcağa girince o sıkıntı bitiyor ama manevi haz öyle değil ve değil. biraz evvel Hikmet Bey'in de çok isabetle işaret buyurduğu gibi her an farklı bir renkle karşılaşıyorsunuz. Bu da hı hı. ruhun yani varlık tarafından sınırlandırılamayacağını gösteriyor. Evet. Evet. Yani ilki ruhun ölümsüzlüğünü gösteriyordu. O hazın bitmeyi bitmez oluşu. Hazın niteliğinin cazibesinin değiştiği. Mesela e, anneannemi hatırlıyorum e, bir gezmek veya bir yemek filan. Ben onu zaten çok gördüm oraları. O yemeği çok tattım artık o filan. Niye? Bıktı çünkü. Ama evet. kitabın arasında onu kitap dediği kelamı kadim. Hmm. Ee, onun dersleri var. Onlardan bıkmadı hiç yani. Çok güzel. Evet. Gözü görmeyinceye kadar onlar <gülüyor> beş peşkul oldu. Öyleydi o yani. O çünkü bir başka dünyaya doğru gidiyordu. Bu yani ruhun ebediyette temas ettiği an deyince... Gene rahmetli Fethi ağabeyi hatırladım. Derdi ki bize bakın derdi bazen bir hüzün hali gelir üzerinize. Genciz yani 30'lu yaşlarda yirmili yaşların sonra ben tanıdım filan. Bir on sene bulunduk yani ben ziyaretine giderdim huzuruna giderdim. Hiçbir sebep yok mahzun olmanız için. Bilin ki o anda siz Allah'a yakınsınız. Aa. Kalbe bir hüzün iner derdi yani bilin ki Allah'a yakınsınız hmm. çünkü siz ayrıldınız o büyük realiteden hmm. ee, bu dünya zaten hüzün dünyasıdır ee, siz onu unutuyorsunuz hmm. hüzün geldiği anda o vaktin kıymetini bilin size hatırlatıyor kendisini derdi yani Çok güzel. böyle bir e, Hocam e, Allah rahmet eylesin ...psikoloji biliminin... ...daha yeni yeni tartıştığı bir olguyu... ...merhum yıllar öncesinden söylemiş. E, depresif... ...realizm deniyor buna. Allah evet, Allah. İnsan... Allah. ...hüzüne, kedere gark olduğu zaman... ...dünyanın... ...ayartıcı renkleri sönüyor. Ya. Hani... ...Neşet Ertaş diyor ya, cahildim... ...dünyanın rengine kandım. Hı hı hı. Dünyanın renkleri bizi kandırır. Fakat insan... Hüzne ve kedere gark olduğu zaman dünyanın renkleri solar artık bizi kandıramaz hale gelir. Kendi kendimize yalan söyleyemez hale geliriz. Kendi kendimizi aldatamaz hale geliriz. Ee, bu da insanı hayatın acı gerçeklerini birden uyandırır. Böyle kocaman bir iğne e, teninizden içeri giriyor gibi. Ee, i̇şte o zaman insan fani olanın, sonlu olanın e, onun için tam bir kıymet ifade etmediğini... Daha sonsuz olanda bir teselli araması gerektiğini fark eder evet. Ya bakın insan eşyadan öldükçe aslında e, ruhta diriliyor Yani rahmetli Fethi Bey'in e, hüzünle ilgili söyledikleri bana bunu çağrıştırdı Bir de rahmetli şair İlhan, İlham İlham İçişe'in bir dizesi var Diyor ki yalnız hüznü vardır kalbi olan. İşte o kadar Evet, evet. ...bazen bir şiir dizesi değil mi? Evet, Pek evet, çok şeyi evet. ifade ediyor. Evet, kalbinin... ...iki parmağı arasında olan... ...Rabbim diyor değil mi? Resulü Efendimiz halimizi... O e, ...dinin üzerine sabit kıl. Evet. Yani oradaki hak, hak katındaki... ...din teslimiyettir diye düşünürsek... Yani teslimiyetin üzerine oradan da o tevekküle tekrar geliyoruz. Esasında hepsi birbirine dönüyor, Tabii, dolaşıyor. Tabii. Bir büyük sistem. Evet, hepsi aynı yere geliyor. O gurbet halindeyiz burada. Arada sırada çok güzel tarif ettiğin gibi dünyanın renkleri bizi caydırıyor, kandırıyor. Biraz uyuşuyoruz. Neşe geliyor. Daha sonra uyuşturucunun etkisinden çıktı çıkınca gurbet halimiz ...baskın hale geliyor, o zaman... ...o eksikliği, o ayrı kalmanın... ...hüznünü içimizde... ...hissediyoruz ve... ...yönümüzü tekrar ona çeviriyoruz... Ona çeviriyoruz ve orada... ...orada da... ...kritik seviyede... ...sebatkarlıkla... ...yürüdüğünüz zaman... ...bir eşiği geçiyorsunuz herhalde... ...yani o, o eşik... E... Başka bir bahçe açılıyor... Evet... Bravo yani başka bir bahçe, yeni başka. bir alem oluyor. Evet. O, o orası o zaman sizin için belki bu canlı görünen renkli alemin esasında e, düşünüldüğü kadar da canlı olmadığı. Dahası bu alem de çok güzel yaratılmışların en güzellerinden biri hiç yok ama tabii. orada bunun aslının e, sizi çok daha tatmin etti, eksiklik duygunuzu daha iyi giderdiğini görüyorsunuz da herhalde belki hani nefsi mutmayne diye mi tarif ettik diye? Yani o, evet, Teknik e, olarak... o, tabii o yani o tasavvufta onun bir karşılığı var da... ...bu anlattıklarınızdan Necip Fazıl Bey'e doğru ben bir yürüyüş yaptım. Yani malum bizim bu sohbet çağrışımlar tabii. veya sünahat eski tabiriyle e, sohbeti. Ver cüceye onun olsun şairlik diyor Necip Fazıl. Benim gözüm yüce sanatkarlıkta. Allah şimdi şairler kelimelerle oynuyorlar bir yapı kuruyorlar muhteşem hı hı. fakat yani işte biraz uğraşınca okuyunca yani deneyimleyince filan gördüm ki arkasında bir başka dünya var o dünyanın kapıları açılmazsa kelimelerle oynayan muhteşem bir insansınız bir, büyük bir kabiliyet ama o dünyanın kapıları açıldığı zaman işte o zaman İslam dünyasının Sanatkar ortaya çıkıyor. O dünya cemal bahçelerinin kapısı. Sizi her zaman kabul etmiyor oraya. Ama ettiği zaman da bir başka resim ortaya çıkıyor. O işte ilahi e, hüsnün, hüsnü mutlakın. Hı hı. Bizim e, algılayabileceğimiz bizim, çünkü bütünüyle görürsek yaşamak mümkün değil, yanarız. E, bizim algılayabileceğim düzeyde bize sunulması, sunulması kimi eliyle? Yine bir kul eliyle. Ver cüceye onun olsun şairlik. Benim gözüm güce sanatkarlıkta. Cemalullah'ın tecellisi. İsmail dedenin işte bu arada biraz meşgul oluyoruz da bir aynı şerifinde diyor ki bu ayinin ne diyor bestesinde ne de lafsında zerre kadar benim bir hükmüm yoktur diyor. ...Cenab-ı Pir bana yazdırdı, yaptırdı... ...bu beşte yürüyor. Bu işte... E, ...Abraham Maslow'un... ...psikoloji dilinde... E, ...doruk deneyim dediği... ...hadisenin ta kendisi... E, ...veyahut... O, o, ...oceanic feeling diyorlar... ...okyanusvari duygu... ...büyük bir okyanusun bir parçası gibi hissediyorsunuz. Deryaya sen, akan sen. ırmağın... ...katre olsam sellerine diyor. kat kaldır parmağın... ...vaktidir hakka durmağın... ...deryaya akan ırmağın... ...katre olsam sellerine. Biz ırmakta... ...seliz... ...aktığımız zaman... ...okyanus içinde yokuz. yokuz tabii. Ama okyanusuz. Tabii, okyanusuz. <gülüyor> <gülüyor> Bakın yani biraz evvel, ...bir önceki sohbetlerde de geçti... Hak sözü Cenab-ı Rabbül Alemin Maslow'a da söylettir arkadaş yani. Hiç şüphe Tabii. etme. Tabii. Defteri divane sığmaz, söz gelir <gülüyor> çok <güzel. gülüyor> Zahire bakarız. Abraham Maslow. <gülüyor> Ama ne diyor? Okyanus var feeling. O mana kat katılan zerre olmak hadisesi. Böyle yani. Aynı şey benim yüzüm mükece sanatkarlıkta. ...İsmail dedi de aynı şeyi söyledi... ...yazmış Aynin kenarına... ...bu ayin şerifi ne lafsında, ...ne ezgilerinde... ...besesinde zerre kadar hükmüm yoktur... Diyor. ...hepsini Cenab-ı Pir yaptırdı... Diyor. ...biraz da bu tabi edep hocam... ...tabii... ...edep yani... Tabii. E, ...Mimar Sinan'ın... E, ...imzasını El Fakir diye atması gibi... Tabii. ...kendi benliğinden bir şey vehmetmiyor... ...evet... Biraz batı sanatıyla İslam sanatı arasında böyle bir ayrım güdebilir miyiz? Modernist batı sanatıyla evet. müthiş tabi aynen böyle. Birinde bir de, insan bütün hafakanları bunalımlarıyla ben diye bağırıyor. Ve güce sanatkar oluyor. Ona da imkan tanıyor çünkü. Evet. ise beni geri çekiyor. İyice yok ediyor. Evet. Ondan sonra siz e, ilhamatı ı Rabbaniye ile neyse size ne verilmişse ne kadar verilmişse onu yapıyorsunuz. Yine Fethi den söz edelim Allah rahmet eylesin. Diyordu ki ben yazarım ama yazma dediler. Ya başlamış yazmaya yazma demişler. Eyvallah demiş. Konuş dediler diyor yani. Konuşuyorum diyordu. O da derlerse susarım diyordu. Nitekim öyle sustu. Böyle. Yani, bir Yani ya yasa yazardı, yazardı kabiliyet mitiş. Hocam yazma yani, dediler. Yani merhum bir konuşma iradeylemiş. Bugün bile okuduğumuz zaman e, yüreklerimizi sarsıyor. Son konuşması. Evet. Veda ediyor. O kadar. Anladık ama konduramadık. Hmm. Ne oluyor dedik? Gülüyordu yani. Konduramadık. Seviyoruz. Çünkü yani neyi seviyoruz biz? Onun şahsında muhabbet e, okyanusunu seviyoruz. A, a, bize sunuyor. Bezle diyor yani. Aynı zamanda ben gidiyorum diyordu yani. Goodbye. Böyle Farewell. El sallıyordu yani. Böyle. Neticede böyle bir hadise. Dünya böyle. Ve biz bu modernitede yaşıyoruz. Bu tüketim toplumunda. Ailemizi imdat etsin Cenab-ı Benim başka yapacak bir şeyim yok. E, biraz evvel e, doktor bey Gayet güzel anlattı hakimane yani e, İş Ev eş dost hayat ihtiyaçlar, dünya akıyor Hayat yani Batı ile daha çok iç içe oldukça ki Olmak mecburiyetindeyiz hiç kaçamayız Oldukça bunu görüyoruz Ama ben aynı zamanda şuna da inanıyorum Ve şöyle niyaz ediyorum ki Ya Rabbi bu toplumsal yapı içerisinde Sen bize Güzel limanlar ikram edersin Senin lutfun budur sen bize güzel vakitler ikram edersin, vakit içinde vakit halk edersin. biz o vakitlerde kendimizi yenileriz, seni unutmayız, Resul'ünü unutmayız büyükleri unutmayız senin dostlarını unutmayız biz de onları unutturma diyoruz zahirde böyle yaşıyoruz, çaremiz yok İstanbul, Türkiye moderniteyi isteyen bir Türkiye evet isteyeceğiz nereye kadar, biz onu bilmeyiz ama sınır şu ya Rabbi bize kendini unutturma ...bize muhabbetini unutturma... ...bize Cenab-ı Resulullah'ı unutturma... Abi, ...istikameti abi. unutturma... ...diye abi. niyaz ediyoruz... ...bakmayın zahire... ...onlar da ne çilleler çektiler... ...elhamdülillah... ...diyoruz yani böyle gidiyoruz... ...bakalım nereye kadar gider... Ha, ...zaman zaman da ben size biraz evvel... ...çocukça yakınlarda bulundum... ...beşerim çünkü yani ihtiyacım var... ...birisine anlatacağım... ...hanımı anlatamam... ...o zaten bende <gülüyor> çok çekiyor yani garip ne yapsın... <gülüyor> Onu size anlatıyorum yani ne yapayım işte ben de beşerim. Bir şikayet taraf... şikayet e, dahi e, insanın en e, temel e, rahatlatıcı mekanizmalarından bir tanesi hocam ama. Siz beni çok rahatlatıyorsunuz zaten. Bana da bir tıbbi terim bulun lütfen yani. siz de beni çok rahatlatıyorsunuz. De, Depresif de, release. Benim, de. benim doktorum sizsiniz. <gülüyor> Aman Eyvallah, sağ Aman Şahidim bende. de. <gülüyor> Depresif relax diyelim ona isterseniz. Eee <gülüyor> <gülüyor> Yani şikayet bir şey olması gerektiği gibi, zihnimizde olması gerektiği gibi değilse şikayet zuhur ediyor tabii. Ediyor değil mi yani? Ee, ama işte şikayeti de aktif bir tavra dönüştürmek lazım. Yani ne yapabilirsek onu ya. yapmak, evet. kapıları yoklamak, imkanları yoklamak, ihtimalleri yoklamak lazım. Kierkegaard'ın meşhur bir sözü var. Diyor ki ihtimal varsa ümit vardır. Diyor. Ya yani ümit ihtimallerin tükendiği yerde e, bitiyor. Yani her şey daha iyiye gidebilir. Düştüğüm yerden doğrulabilirim, daha iyi olabilirim ihtimali zihnimde varsa... E, ...hayatta daha canlı bir şekilde evet. devam edebiliyor. Biz, Ama hocam çok özür dilerim... E, siz kendinize bir şey istediğiniz için... ...şikayet bulunmadınız. Ben de buradaydım. Başkalarına... <gülüyor> ...bir fayda açısından... Ama ben şöyle, ben şöyle bakıyorum. Çok büyük fark var yani. Şöyle zaten. bakıyorum yani... E, ...hep öyle baktım. E, ben kendime emanetim. Böyle öğrettiler bize. Ben kendime... Bir ben vardır bende, benden içeri diyor ya... Hı hı. İşte o ben içerideki ben... ...esas ben o. Ben kendime emanetim. Sonra... ...ailem, çocuklarım... ...gelinlerim... ...torunlarım... ...bana emanet, tabii ki hanımım bana emanet... ...eşim dostum bana emanet... ...vaktim bana emanet... ...bir de böyle Allah'ın takdir ettiği... ...yanıma verilmiş... ...çocuklar var... Hı hı. ...talebelerim hizmet ediyorlar... ...vesaire... E ...onlar da bana emanet... ...öyle bir niyaz geldi içimden... ...ben de söyledim ne yapayım yani... ...falan böyle geçiyor... Şansınızı bir şey istemediniz mi? O... da isterim yani niye istemiyorum ama şu anda var her şey var. Bakıyorum dolapta elbise var, mutfakta yemek var. Elhamdülillah. Ev sıcacık da ne isteyeyim ya? Bizim bizim bir dostumuzun yine çok hala ilahi söyleyebiliyorum. O, o, gönlüm o, o. gönlüm şenleniyor. Gönlünüz şen. Gönlüm şenleniyor. daha ne söyleyeyim ya o ya ne isteyeyim yani? Sabah böyle bir kuş cıvıltısı gibi hayata güzel bir duyguyla uyanmak. Bir bahar aydınlığı içimize gelmiş gibi bu büyük nimet hocam toprak bunu kaybetmiyorum. Toprak kokma başladı. Oh. Bahar kokuyor 3-4 gündür. Oh. biraz erken geldi. Vallahi bir bek seni bekliyoruz. <gülüyor> bahar beklerken var ya. Eyvallah, ...bekliyoruz... hocam. Ya. şimdi e, bir dudu muannid diyor ya. yani Tevfik Fikret. Bir dudu muannid gibi bir e, inatçı sis gibi. Sis. Ee, ...memleketin ufkunu bürüyen bir karamsarlık havası hiç var. Hiç bakmayın ona. Ben ona bakmıyorum. Yok ben ona katılmıyorum zaten. Katılmayın sakın ha. ha. Ee, birileri bunu pompalıyorlar. Hayır, onlar, ee, onlar kendileri o, o, o hava o, içindeler. Evet. Bulaştırmak isterler. O, o meşreplerince onlar kendilerince bir şey yapıyorlar. Fakat buna teslim olmamak lazım. Kesinlikle. Herkes kendi köşesinde kendi sayini, kendi gayretini en güzel bir şekilde yapmak. Eyvallah. Hiçbir etmeyin ondan. Yani yoksa hepimiz kendimizi pasif bir nihilizme teslim edelim, her şey kötü diyelim, her şey kötüye gidiyor diyelim ve biz de elimizi taşın altına koymayalım. Böyle şey yok. Yani sahi gayreti asla elimizden bırakmamamız evet. ve bu... Şöyle bir şey oldu çünkü benim hmm. aklımda siz böyle karamsarlık falan deyince, du du deyince... Bir, bir zulmeti Beyzaki P.A.P. mütezahit diyor Fikret evet, Sis evet. şiirinde evet. Yani Boğaz Rumeli İsağında oturuyor Boğaz Hı -hı. Sis basmış Oradan Sultanamiye'de gönderme yapıyor Yani <gülüyor> e Ey köyüne Bizans Ey koca Fertuti Musahir Ey bin kocadan arta kalan Bir bakir i diye İstanbul'u anlatıyor Hı -hı. Çok karamsar bir hava Hı -hı. Sonra Her Kemal diyor ki Hı -hı. Bir devri lanetiyle boğan şairin sisi Hiçan ve ruh, almışsın. hicran ve ruh elemlerinin en zehirlisi O çok güzel. Şu şair adam. <gülüyor> Tabi. <gülüyor> Birden kapandı bir bir ardınca perdeler, kandilli göksu bebek istinye neredeler. Som zümrüt ortasında, muzaffer akıp giden Firuze nehri nerede bugün saklıdır neden? Ee, siz ona siz şeğene sizde söyleniş, evet. sihirisi, siz peketen siyelis şitsiz ya sizde söyleniş. İşte işte bir devri lanetiyle boğan şairin sesi hicran ve ruh elemlerinin en zehirlisi. En zehirlisi. Of, of, of. Elemlerin en, en zehirlisi. zehirlisi. Yani kendi başına bir elem demiyor. Zehirleyen bir elem. Demiyor. Elem çiçekleri evet. var ya, Boller'e, evet. de gönderme var burada. Hmm. Yani bunlar bu, bu seviyede güzel adamlar yani... <gülüyor> Allah'a dayan, sayı, sayı sarıl, sarıl hükmene, hikmete rağm ol. Yol varsa, yol varsa buna, budur. budur bilmiyorum, bilmiyorum. Başka çıkar yol. Evet tamam, yani. tamam. Gene o şeye dönelim. Ee, benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri. Eylül sonunda böyledir. İsviçre gölleri. Gençliğinde gitmiş oralara. Hmm. Onu biliyor. Sonra fark ediyor. Bakınız bunu her yerde söylüyorum. İnsan farkı fark eder. Hmm. Ya Kemal Bey genç yaşında Avrupayı görmeseydi, İsviçre'ye gitmeseydi ...boğazı fark etmezdi. Evet. Biz bugün boğazı fark etmiyoruz. Hakikaten öyle. Başka bir şey var orada, bir hikmet var, bir estetik var. Evet. Cenab-ı Allah lütfetmiş, bir nizam var, bir nispet var. Neticede böyle bir hadise, o Dudu Muannit, Allah muhafaza... ...o bize hak, hak ve hakikat perdesini inşallah tez vakitte kaldıralım. Evet. Çünkü... E Umutlu getiren şey hayatımızın anlamlı olmasıyla ilgili. Biz önümüze baktığımız zaman e, ahiret inancı bizim hayatımızı her zaman anlamlı kılacaktır. Evet. Dolayısıyla Müslüman her şart ve koşulu altında e, umutlu olmak durumundadır. Şimdi size bir şey anlatacağım. Bunu ben yeni gördüm. Benim genç bir dostum var Taceddin. Bu enteresan bir adam. Hı. Ee, bir mütefekir hı hı. olma yolunda hızla ilerliyor hı hı. hem bilgisi var hem duygusu var hı hı. hoş bir çocuk bu hı hı. dünkü yazısında şöyle Avusturya'da okurken diyor bir meyus günüm var çok diyor. zaten duygusal bir çocuk çok sıkıntılıyım ev sahibim de ihtiyar bir Avusturyalı kurt adamın adı hı hı. Ee, suratsız hı hı. bir şey diyor yani eve döndüm üniversiteden sıkıntım var kurt hatır sordu yapmaz hı hı Avusturya'da olduğu için net konuştum. Çok kötüyüm dedim Kurt. Geldim sana bir şey söyleyeyim. Kendi halini anlattı. İkisi Cihan Savaşı. Hı hı. Viyana vesaire. Çok hı. kötü bir durum. Anlattı, anlattı, anlattı. Sonra dedi bugünlere geldim. Bir rahiple konuştum. Bana şunu söyledi. Umudunu yalnız bırakma. Umudunu? Yalnız bırakma. Yalnız bırakma. Hı. Kalbinde daima muhafaza et. Hı. Evet. Çünkü o, şimdi laf burada bitti kurdun lafı. Hı -hı. Şimdi ben devam ediyorum. Çünkü o umut, o ümit sana verilen ilahi bir mevhibedir. Hı -hı. Güzel. O ilahi mevhibeyi kıymetini bil, onu payimal etme. Hı -hı. Bu da bana ha, büyüklerimden intikal eden bir hikmetin bugünkü çok lisanla güzel. ifadesinden başka bir şey değil. O ümit sana gelen bir ilahi mevhibedir. Biz beynel haf ve reca arasında yaşarız. Eyvallah amen, amen. Öyledir. Batı dünyası bin yıllık Katolik şeyinde hep haf içinde yaşadı. Doğru. Sonra yeter artık dedi. Evet. Biz beynel haf ve reca. Çok güzel. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiz. Eyvallah. Bin kere bin ey padişa etsem nola cümbü günah? La taknetu varken pena isyan ile geldim sana diyor hmm. Osmanlı Padişahı. Hmm. Bin kere bin ey Eyvallah. Padişah etsem nola cürmü günah la taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden kesinlikle ümit kesilmez. Evet. La taknetu varken pena isyan ile geldim sana diyor. Yani. Bizim ümit daima çok mühim çok. bir şey. Ve ümidin bir mehfibe Rahmani olduğunu her an bilmemiz lazım. Onu, ondan o, o, bizi yaşatan odur yani. Yine tekrar dönelim Cenab-ı İbrahim'e. Ümid ederim ki yarın diyor ahiret günü, beni yarlıklayacak olan da sensin diyor. Azam Yediren, haber. içiren, hastayken Allah. şifa veren, ümid ederim ki yarın ahiret gününü, Beni affedik, affı keremine bunu söyleyen bir peygamber. Allahu ekber yani hakikaten. Bir de kişi sevdiğiyle beraberdir. İşte o Yani Bizi böyle konuşturuyorsa inşallah öyleyiz yani. <gülüyor> Amin inşallah. <gülüyor> size, size rindlerin hayatını okuyayım ben. Buyurun efendim, okuyayım. Buyurun efendim. Bazen kader gelen bora halinde zorludur. Dağlar nasıl bakarsa siyah ufka öyle bak. Bazen de çevreden nice bir adem oğludur. Görmek değil, düşünmeye bigane kal. Bırak. Dindar adam tevekkülü rıkkatle herkese İsa'yı çarmığında uzaktan hatırlatır. Bir aslan esniyor gibi engin vakar ise zindin belaya karşı kayıtsızlığındandır. Kayıtsızlığındadır. Ee, Üstadın Yahya Kemal'in... ...geçenlerde bir şiirini... E, ...okudum. E, yani siz... E, ...üzerine kitap yazacak kadar... E, ...çok... ...derinden vakıfsınız... ...onun hayatına. Ben de onun hayatını çok içli bulurum. Yani böyle biraz... E, ...o kopuşu hisseden... ...kopuşun acısını... Evet, e, evet. Yürekle, ...yüreğinde hisseden... E, ...varoluş sızısını çok muazzam bir şekilde şiirine yansıtmış. Ve bizim kodlarımızla, ve bizim, bizim has siyasetimizle, evet. bizim duygusallığımızla. Ama bir yandan da elimizden o geleneksel dünyanın kayıp gittiğini gören. Gören, evet. Onun acısını da yaşayan evet. birisi. E zaman zaman böyle ömrün sonlarına doğru bir hüzün çöküyor. Tabii ...şiirlerinde bunu hissediyorsunuz... ...onun yani başlangıçta da... ...çok enteresan... Şey. ...tabii bir ikili hayat yaşamış ve onun farkında... Hı hı. ...koca Mustafa Paşa şiiri... ...onu çok net ifade eder... Hı hı. E ...ben Yahya Kemal tabii şöyle... ...yani bu yoldan benden evvel... ...geçmiş ve... ...benim duyduğum endişeleri... ...sıkıntıları... ...yükü şiir diliyle ifade hı hı. etmiş... ...ben o dille ifade edemem... ...o mümkün değil... Hı hı. ...onun için bana enteresan geldi... ...onun şiirlerinden yola çıkarak... ...ben esasında kendi sorgulamamı yazmaya çalıştım... ...yani... ...Yavuz Sultan Selim Şiir'de öyle... ...Süleymaniye'de... ...Baygam da öyle... ...mesela Mehleka Sultan'a... ...aşık Aa. yediğin genç müthiş bir şiirdir o yani... Evet. ...işte yani o... E, ...lisede okurken... ...rahmetli Ali Nusret Göksel... ...Edebiyat hocamız lise 2'de... ...bir kompozisyon... ...tahrir vazifesi verdi bize... ...bunu yazın getirin dedi... Bu emel gurbetinin yokturucu daima yollar uzar kalp üzülür ömrü oldukça yürür her yolcu varmadan mezine bir yerde ölür. Hmm, muazzam. Bu emel gurbetinin yokturucu daima yollar uzar kalp üzülür ömrü oldukça yürür her yolcu varmadan mezine bir yerde ölür. Yaşımız 16. O zaman hoca 65 emekli olmamış da bir senesi var. Şimdi tabii biz anlamıyoruz. Önümüzde çok yol var diyoruz. Ve gideceğiz, başarı kazanacağız. Bitmiyor yol. Varmadan menzile bir yerde ölür diyor yani. Mehlika'nın kara sevdallığı... bardalar çıkrığı yok bir kuyuya. Mehlika'nın kara sevdalları... Baktılar korkulu gözlerle suya. Böyle gidiyor şiir yani. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç. Seneler geçti henüz gelmediler... Mehlika Sultan'a aşık yedi genç avadan gelmeyecekmiş dediler. Bu e, bir şeyde okumuştum. E, e, Cenab-ı Mevlana'nın seçmelerinde İngilizce bir kitap. Her zaman söylüyorum. Burada da söyleyeyim. Bekirşay'da yine tekrar da fayda var. Bir köyde halk çok mesut, mesut, müreffeh yaşıyor. Yani bir duvar var çok yüksek. O duvarın arkasını göremiyorlar fakat merak ediyorlar. Bir merdiven yapıyorlar. Diyorlar ki birisi çıksın, merdivene baksın ve bize anlatsın. Birisi ben çıkarım diyor. Çıkıyor merdivenin tepesinde o, o, o tarafa nazar ediyor. Aşağıdan bakıyorlar. Yüzünde o vakta kadar görünmemiş bir tebessüm. Bu kadar bir insan böyle bu kadar mutlu olabilir, mesut olabilir filan. Gel deme kalmadın adam atlıyor bir tarafa gidiyor. İkinci, üçüncü böyle. Diyorlar ki bunun çözümü çok kolay. Adamın ayağına bir ip bağlayalım. Ha, atlayamadan güzel. çekelim. Evet. Ve adam çıkıyor. Yine o tebessüm tam ayağına atarken çekiyorlar. Adam atlayamıyor. Aşağı geliyor. Anlat diyorlar. Adam lalü epkem kalmış. Eee, eee, diyor anlatamıyor. ifadeyi merham edemiyor. Nikolson'un yaptığı... Nikolson ve bir Frank var. Yaptığı seçkilerin kitabın arkasında bunu koymuş. Bu anekdodu. Cenab-ı Mevlana'dan bir anekdot. Seneler geçti henüz gelmediler. Meclikanının kara dalları oradan gelmeyecekmiş dediler. Giden gelmiyor. O lezzeti tadan yine Mahir Hocayı, rahmetullahi aleyh analım diyen bilmez bilen demez derdi Mahir Hoca. Menlem yazık, bilmez yazık. Ne tercümetlerdi? <gülüyor> Tatmadaki bilsin derdi yani. Tatmadaki bilsin. Menlem yazık. Kim ki tatmadı, bilmez yazık yani. Böyle söylerdi yani Mahir Bey. Tatmadaki bilsin. Diyen bilmez, bilen demez, Yahut diyemez. Ama en azından böyle bir alemin var olduğunu biz hissediyoruz, seziyoruz. Bu işte. Biraz evvel Hikmet Bey'in de ifade buyurduğu gibi aynen böyle bir başka alem var. Anton Wilder diye biz evet. e, ortaokulda e, kita okumuştuk kitabını. Kasabamız diye meşhur bir tiyatro eseri vardır. Hı hı. Onun bir fragmanında der ki 5000 bin yıldır herkesin bildiği fakat açıktan açığa söyleyemediği bir şey var. Bu dünyada Sonsuzla ilgili bir şey var. Bir sonsuz, sonsuzun işaretleri var. Evet. Bu bizim kıyafetlerimiz değil, elbiselerimiz değil, efendim e, oturduğumuz evler değil. Ama sonsuzun işaretleri bu dünyada var. Filan mi çok güzel edebi bir evet, şeyi evet. vardır. E, yani o tadan. Sonsuzluk şerbetinden bir yudum evet, tadıyor. Evet. Ee, Şerabı la yezali'den evet. içenlere humar olmaz. Evet. <gülüyor> Çok güzel. Süre geldik ezeliden, pirin Muhammed Ali'den, hmm. şarabı la içenlere humar olmaz. Seyfullah sözün demestir, pirinden aldığı desttir, divanera kalemnistir, ne, ne söylerse kınar olmaz. Böyle bir hadise ya. Tatmayan bilmez, sevmeyen de bilmez hocam. Bilmez, evet. Bilmek için sevmek lazım hocam. Evet, evet. Gönlün o hazzı alması lazım. O kıvama hazır olması evet, lazım. Evet, o kıvama hazır olması lazım. Bilmeme haline geçmesi lazım. Yani e, dünyevi bilgiden arınarak... E, yani ben bir şey bilmiyorum aslında. Evet, dediği o anda evet, evet. o tada... O kıvama hazır. Hazır hale geliyor. Ama bunu gönülden söyleyecek. Evet. Öyle laf, laf, laf, <gülüyor> laf <ya> değil. <gülüyor> Canlı söz. Siz can. Söylediniz ya. Can, can, Sözün söz, canı var. Sözün canı, var. canı var. Yani e, ruhtan üflenmiş söz olacak evet. inşallah. Evet. Tam tersi de olur. Bilmediğinde sevemezsin. Tam o yumurta tavuk işi. Evet. Yani o yüzden e, bilmeyi çok önemsiyor. O yüzden... E, yani marifet değil, tifata tabi. Eyvallah. Yani o, o zaman da... şöyle diyelim mi? Sevdikçe biliriz, bildikçe Aynen severiz. Aynen öyle, öyle abi. Ben evet. Bu bilmek tabii kalbin bilmesi. Kalbin, kalbin bilmesi. bilmesi Aklın oluyor. Bilmesi oluyor. Bilmesi Aklın değil. bilmesi değil. Akıl bilir, çok mühim. Bu ama kalp bilecek. Eyvallah. İşte irfan Neden sonuç ilişkisi değil bu. Değil bu. İr evet. İrfan işte o. İrfan evet. dediğimiz hadise o. Şimdi sen de konuşuyoruz. Bu gene deprem, deprem ortaya çıktı ya. Dedim ki kozalite, determinizm sebep sonuç ilişkisi eyvallah. Modern bilim diyor ki bütün hadisatı biz bu model içine sokamıyoruz doğru. O zaman probabilistik approach yani ihtimaliyet hesabı Müslüman da diyor ki kader kısmet meselesi. Probabiliteyle etmiyoruz ama o probabilitenin de bir probabilitesi var. Modern bilim onu söylemiyor, stokastik approach diyor yani gayrı bir random yaklaşımlar eyvallah. ...ama Müslüman da diyor ki... ...onun da bir hesabı var... ...ya hasib var diyor yani... O, o yapıyor diyor. ...yani bakışa göre değişiyor... ...hadise... gene Cenab-ı Yunus'a dönelim... ...eğer yarın ahirette belli olur... Hı hı. ...çünkü o zaman... ...gayb perdesi kalkacak... ...şu anda biz gayb perdesiyle... Hı hı. ...mukayyet vaziyetteyiz... ...onun için... E, ...gaybe iman çok önemli... ...yumine bil gayb buyuruyor Cenab-ı Allah... E, elif la mim. başlıyor yani kitabı, la raybe fi diyor, diyor aşağı doğru e, ama vefat edince yani öbür tarafa intikal edince gayb perdesi kalkıyor er yarın hak divanında belli olur Allah. devletliyim deyir fakire gülme çene çenem açıldı kusura bakmayın Çok güzel oldu hocam, gülüp olur. gülüp kardeş hor nazar kılma ölüm vardır yahu sen gafil olma er yarın Hak divanında belli olur. Devletliyim deyip garipe gülme. Gülüp gülüp kardeş hor nazar kılma. Ölüm vardır yahu sen gafil olma. Er yarın hak divanında belli olur. Valla biz böyle bir taraftan Cenab-ı bir taraftan deprem mühendisliği bir taraftan bilmem ne karmaşık bir alem. Ne güzel hocam. Allah halimi hali ailemize imdat etsin. Yani ne diyeyim kardeşim yani. Dininize gönlünüze bereket hocam bizim, Çok bizim. teşekkür ederim Estağfurullah, estağfurullah. Yani tam bir Benim için böyle estağfurullah. bir gönül e, Sadası oldu hakikaten <gülüyor> Sizimki de benim Sağ için öyle Allah olsun. E, kıymetli Hikmet Yavuz Dostumuza da teşekkür ediyoruz e, Değerli dostlar Değerli izleyenlerimiz dinleyenlerimiz Gönül sadasının e, Sonuna geldik hepinize e, Hayırlı bir akşam diliyoruz Hayırla kalın efendim